Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Celil Bey. İyi akşamlar. Diyorsun, Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ben hocama bir soru soracağım. Camide şimdi namaz kılıyoruz. Hı hı. Hoca efendiler namaz kıldıkları yeri biraz yükseltiyorlar tahtayla. Evet. Yükseltiyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir emir var mı? yani Allah'ın böyle bir emri var mı? Veya Peygamber Efendimiz'in böyle bir uygulaması var mı? Ben onu merak ettim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diyoruz. Alper Bey herhalde biraz hassas düşünüyor. E, tabii Resulullah Aleyhisselam döneminde böyle bir mihrap yüksekte miydi? Hayır değildi. Ha şimdi yüksekte olmasa da dümdüz olsa olur mu? Evet olur. Daha da güzel olur. E, peki hocam bu mihraplar niye böyle 10-15 santim yüksek tutuluyor? E, Alper kardeşimiz bilsin ki bunun bir maksadı var. Yani Hocaefendi... Ayrı bir mekanı oluşturmak için orada durmuyor. E efendi bir imtiyaz kazandırmak için hayır değil. Hayır bir yani imtiyaz için değil bu. Hoca efendi namaza başlamadan önce ne yapacaktır? Cemaati şöyle bir süzecek. Ön saflar boş mu değil mi? Cemaate ey cemaat, safları sık tutunuz. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun diyecek. Ayarlamalar yapacak falan. Biraz yüksek olmasının sebebi budur. Yani arkadaki insanları da Kontrol edebilmenizdir. E, o noktada e, bunu makul karşılamak lazım. Çünkü bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Dolayısıyla yani bu yapılan iş bid'attır falan demek e, doğru değil. E, i̇htiyaç gereği bazı şeyler yapabilirsiniz. E, mesela Resulullah Aleyhisselam döneminde sıcak bir ortamda namaz kılınıyor değil mi? Soğutucu hı hı. var mıydı mesela? Yok. Yok. E, peki bir sürü soğutucu var yaz mevsiminde onları çalıştırmayalım diyebilir misiniz? Ha, demek ki günün şartları bazı ihtiyaçlar doğuruyorsa ve bu Kur'an ve sünnete aykırı değilse ne yapacaksınız? Elbette uygulayacaksınız. Ha Bunları yasaklayan bir nas olsa tamam yani böyle bir şey yapmayın diyebiliriz. O halde zamanla bazı ihtiyaçlar doğabilir. Bunu yasaklayan bir husus yoksa Efendim onu yapabilirsiniz. Buna bir dağıt denemez tabii. Evet.